Herhalde. hayatımızı devam ettirmek istemeyiz. İş kurarken, mesleğimizi seçerken, eşimizi, sevgilimizi seçerken, arkadaşlarımızı seçerken, onlardan emin olmak isteriz. Doğru mesleği seçtiğinden emin misin? Eminim, çünkü diye devam edersiniz. Şimdi mahşer günün ne olacağını laik nereden bilebilir? Mahşer günü ne olacağını ancak bilimli kitaplarda yazılanlarla bilebiliriz biz. Hristiyansınızdır. İncil'den bize mahşer günü ne olacağını söylersiniz ve bunun bilimsel bir delili yoktur. Olamazdı. Çünkü farklı bir bilgi türüdür bu. ''Nereden biliyorsun?'' ''Biliyorum çünkü'' diyerek o bilgi türünden gerekçelerinizi, dayanaklarınızı gösterirsiniz. Mikroskobun başındayken, mikroskoba bakarken mahşer gününü göremeyiz. Gözümüzü dört açsak da, saatlerce mikroskoptan baksak da mahşer günü görünmez. Mahşer günü olan biten, olacaklar, hiç ama hiç görünmez. Öyleyse sormak gerekiyor. Dinin sınırlanması gerektiğini söyleyen, Dinin kontrol altında tutulması gerektiğini söyleyen, Dinin devrinin geçtiğini söyleyen, Layıklığın, demokratik, Akıl ve bilim temelindeki bir yaşam tarzının güvencesi olduğunu söyleyen bir insan, bu kadar mı saçmalar? Şimdi tekrar okuyorum. Mahşer günü, halkın iki eli, Cumhuriyet'in şeriat tarafından sorgulanmasına çanak tutan cahil ve sorumsuz cazgıların yatasında olacaktır. Nereden biliyorsun? Bu da Laik Vais Vais öğüt veren demek Öğüt veriyor, uyarıyor Gayptan Yarından haberler veriyor Hani bunu Ne bileyim Kendini uyanık zanneden Tipik bir Anadolu kurnazı yapsan Şeyh, pozlarına takın, şeyh pozları takınsa, işte mahşer, şunu şunu yapmazsanız, mahşer günü şöyle şöyle olur, başınıza bunlar gelir dese biri, hemen yobaz olarak adlandırılır, hurafe olarak görülür ve adam yerine dahi konulmaz. Ama Hürriyet gazetesinde, 11-11-2003 tarihini taşıyan gazetede, bir köşe yazarı hem de modernleşmeyi, deyikliği, bilimi, aklı var ya sloganlarımız. Onu savunan bir köşe yazarı vaizlik yapıyor. Mahşer günü halkın iki eli Cumhuriyet'in şeriat tarafından sorgulanmasına çanak tutan cahil ve sorumsuz cazgırların yakasında olacaktır. Oyumuzu felsefeden yana verdiysek, her şeyi sorgularız. Oyunu felsefeden yana vermiş kişi, kitleri kabul etmez. Her şeyi sorgular. Yani dinin, tanrının sorgulandığı bir dünyada, felsefe dünyasında, cumhuriyette sorgulanır. Şeraat denilen şey neyse o da sorgulanır. Sorgulanır da sorgulanır. Şahit oyununuzu felsefeden yana kullandıysanız ve kendinize güveniyorsanız, fikirlerinize güveniyorsanız hiç rahatsızlık duymazsınız. Ve kendinize güveniyorsanız fikirlerinizden eminseniz. Böyle saçmalamazsınız. Leğeklikten bahsedeceksiniz. Bilimsel düşünceden bahsedeceksiniz. Felsefeden bahsedeceksiniz. Din denilince sürekli orta çağ karanlığından bahsedeceksiniz ve kötüleyeceksiniz. Orta çağ tarihi bildiğinizde yok. Sonra Gücünüz yetmeyince Fikirlerimiz güçlü olmayınca, ikna etmekte zorlanınca, bakın ha, mahşer günü, halkın iki eli, cumhuriyetin şeriat tarafından sorgulanmasına çanak tutan, cahil ve sorumsuz cazgıların yakasında olacaktır, diyeceksiniz. Herhalde Türk kafası denilen şey de bu olsa gerek. Modern Türk kafası denilen şey bu olsa gerekir. etmek dediğimiz şey bu olsa gerek. Başka bir şey mi? Hatırlar mısınız? Zaman zaman şu vurguyu yaparım ben. Önemlidir ve bu da o vurguyu yaptığım vurguyu doğrulayan bir örnektir. Vurguladığım şey şudur. Türkiye'de sıklıkla tarif turulan. Leyk olan Devlettir, Türkiye değil. Layık olan devlettir, Türkiye değil. Örneğin, Sezen Aksu'nun en yeni şarkısını dinlerken, Gemileri Yakmak, deyimiyle duyarsınız. Gemileri Yakmak nereden gelir? Düşünün bir pop şarkısı, gemileri yakmak geçer. Türkiye'nin kültürü, Türkiye'de başat kültür, Müslümanlıktır ve Müslümanların ürettiği kültürdür. Bakın ne kadar ideolojik bir konuşma gibi geliyor değil mi? Marjinal, ideolojik bir konuşma gibi geliyor. Gemileri yakmak bir ziyattan gelir. Berberi Müslüman komutan 8. yüzyılda okyanusu açmıştır. Bir çılgınlık yapmıştır. İspanya'da Endülüs Devleti'ni kurmuştur. Ve Banyaya Vardıklarında Askerleri arkalarına Bakmasın diye Sadece ve sadece Önlerine baksın diye Gemilerini yakmıştır Geri dönüş yok demiştir Ya devam edeceğiz Ya öleceğiz Arkaya bakmak yok Bu Müslüman coğrafyada Türkiye'de de deyim olarak dilimize yerleşmiştir. Gemileri yaktım deriz biz. Daha popüler örnekler verebilirim size. Ve bu insanları sorduğunuzda der ki ben lehik bir insanım. Ben modern bir insanım. Akla ve bilime inanıyorum. Kaç bu cümle problemlidir ya? Akla ve bilime inanılmaz. Tanrım. Bu da şu zaten. Bir insan kafa yapısı olarak putperestse bir insan kafa yapısı olarak putperestse şimdi siz onun putları alsanız onun eline ne verirseniz verin onu put yapacaktır. Onu put olarak görecektir ve onunla putperest bir ilişki kuracaktır. Anlatabiliyor muyum? Bir adamın elinden Mesela, dini alın, onu ona bilim verin, şunu verin, bunu verin. Adamın kumaşı oysa, amiyane tabirle, o yine o tarz bir ilişki kuracaktır. O yüzden Türkiye'de sıkıca duyarsınız bunu. Ben bilime inanıyorum. Güler misiniz, ağlar mısınız, bilime inanılmaz. Bilimsel düşünebiliyorsanız, Düşünüyorsunuzdur, düşünemiyorsunuz, düşünemiyorsunuzdur. Ha, mesela siz tipik bir futbol taraftarısınızdır. Taraftar dediğimiz o tip var ya, böyle birisinizdir. Mesela bilimi bir takım olarak tutarsınız. Bilim adamları sizin nelerim, en iyi takımınızdır. Mescid onların ateşli bir taraftarısınızdır. Takım tutar gibi tutarsınız bunu. Yani siz neyseniz, baktığınız şeyde onu görürsünüz. Böyle de söylenebilir. Şimdi, felsefe mezunu olacaksınız. Lake olduğunuzu söyleyeceksiniz. Ondan sonra köşe yazdığınızda bir aydın olarak insanları mahşer günüyle tehdit edeceksiniz. Ve nereden biliyorsun sorusuna cevap veremeyeceksiniz. Çünkü mahşer günü, mahşer günü kavramı bir kere dini bir kavram. Ve dayanaklarını, varlığını kutsal kitaplardan alıyor. Mahşer günü ne olur? Mahşer günü nasıl olaylar meydana gelir? Bunu sadece dini kaynaklardan biliriz biz. İnanç konusudur. Gerek şeyleriniz vardır, inanırsınız. Ama mahşer günü bilimsel bilgi dediğimiz o tür bilgiyle elde edilebilecek bir bilgi değildir. Yani mikroskopun başında gözlerinizi dört açın. Günlerce bakın mahşer gününü göremezsiniz. Mahşer günü ne olup bittiğini göremezsiniz. O yüzden mahşer günü halkın iki eli Cumhuriyet'in şeriat tarafından sorgulanmasına çanak tutan cahil ve sorumsuz cazgıların yakasında olacaktır. Dediğinizde saçmalamış olursunuz saf idi. Mahşer günü de cumhuriyet idi. Halkı da hepsini ayaklar altına al almış olursunuz. Mahşer günü varsa mahşer gününü biliyorsan değil mi? Şöyle mahşer gününü bilmeden emersen dinler biri olursun. Mahşer gününü biliyorum ama yani o gün herkes yaptıklarından hesaba çekilir. Bunu çok iyi biliyorum. Ama ben dinler biri değilim. Bakın günahkar olabilirsiniz. Bu başka bir şey. Günahkar olan insanlar dinsiz değildir. Günahkar olan insanlar dindardır. Daha net bir örnek vereyim. Tamburi Cemil Bey. Ceketinin cebinde kanyak şişesi var diye tamburi, cemil ve layık bir adam değildir. Günahkar bir adamdır. Anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Türkiye'deki o e, bildik şimdi tekrar edelim. Konuşmaları seviyesini gösteriyor. Bir taraf diyor ki, din hayata yön vermemeli, insanların içlerinde kalmalı. İnsanlar, yani din Tanrı ile Kul arası kalacaksa seni köşe yazında ne arıyor? Hele bir tehdit cümlesi olarak nasıl ortaya çıkabiliyor? Vay sen vaycılık yap, entelektüel sen aydın aydınlık yap. Herhalde laik vaiz diyebileceğimiz insan tipi bu coğrafyada var. Bir de, hani laf hep bilim bilim, dil bilim diye bir şey var. Cumhuriyetin şeriat tarafından sorgulanmasına, şeriat kelimesinin gerek kelime anlamını, gerek terimsel anlamını, gerek Türkçedeki karşılıklarını hatırlar mısınız? Mesela, Türkçe'de şöyle cümleler kullanır Şöyle ifadeler kullanırız. Mesela şu, meşruiyetini hukuktan alır. Meşruiyet ne demek? Mesela ne dersin? Bu meşru değil dersiniz. Seçimlerin meşruluğuna gölge düştü dersiniz. Gayri meşru ilişki dersiniz. Hı? Bu sen hakkın değil. Gayri meşru bir iş yapıyorsun dersiniz. Tamam, lafa geldi mi bilim? Etimolojik olarak gayri meşru, meşruiyet, meşru, meşruluk. Bu kelimeler neyle kökteş? Hangi kelimeden türeme? Tamam yettiniz mi? Tarihi dersiniz. Geçen gün futbol federasyonu bir karar açıklarken şeriatın kestiği parmak acımaz diyordu. Hukuk demek. Kelimsel, kelime anlamı yol, su yolu demek. Yani yolun, su yolunun insanlar için önemi ortada değil mi? Zaten, fikirleriniz zayıfsa, sonuçta işi vaizlere dökmek zorundasınız. Dikkat edin, vaizler, bilgi kırıntılarıyla insanların hissiyatlarına seslenirler. İnsanların muhakemelerine seslenmezler. Çünkü öğüt verir. Büyük alan kişi, yani bir vaizin etrafında öbeklenen, toplanan kişi zaten ya şu meseleyi bir tartışalım diyen kişi değildir. Ya sen akıllı mısın Sen bunları bilirsin, bana bir ver, ne yapacağım ben şimdi? Hazır akıl arayan adamdır. Hazır çorba arayan, vakti olmayan, işin kolayına kaçan bir kadın misali. Aklı, bütçesi, zamanı buna el veriyor. Ya ben şimdi bunları düşünemem, bunları benim aklımın ermeyeceği işler. Sen bana söyle, ben ne yapayım? Bana bir öğüt ver. Vahiz de onu verir. Aman der. Şunu yap, bunu yapma. Mesela, şeriat zahire bakar. Onu hukukla ilgilenenler bilirler. Mesela şeriat, niyetlere bakmaz. Öncülü o değildir. Çünkü insanın niyetlerini biz göremeyiz. Yaptıklarından hareketle niyeti hakkında bazı tahminler yürütürüz. Ama emin olamayız bir insanın niyetinin ne olduğunda. Rol yapıyor olabilir. Bu bir tezgah olabilir. O yüzden... Şeriat, yani hukuk zahire bakar. Ne yaptın, ne yapmadın? Niyetlere kim bakar? Niyetlere Allah bakar. Şimdi dikkat edin, Türkiye'de hukuku savunduğunu söyleyen, hukuk adamı olduğunu söyleyen adamlar zahire değil. Yani görünene, görüntüye, işte fenomene bakmıyor. Niyetlere bakıyor ve bunların niyeti bu diyerek hüküm yürütüyor. Karışıklığı böyle biliyor musunuz? Leik vaiz olması gibi hukuk adamlarının da bir nevi tanrılığa soyunup bunların niyeti bu. Nereden biliyorsun? Elinde bir bilimsel araştırma mı var? Mahşer günü halkın iki eli Cumhuriyet'in şeriat tarafından sorgulanmasına şanak tutan şahil ve sorumsuz cazgırların yakasında olacaktır. Anketler, yapılan araştırmalar, Türkiye'de halkın eğiliminin ne olduğunu ortaya koymuyor mu? Mesela söz konusu olan başörtüsü olduğunda %70 gibi, daha hatta daha yüksek yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'nin %70 küsürü başörtüsü yasağının kalkmasını istemiyor mu? Öylesi bu cümle nereye dayanıyor? Hayal, Rehme Kurgu, montaj Bir daha vardır, ondan da bahsetmezsem Rahat rahat şarkı dinleyemem <gülüyor> Rahat uyuyamam diyemeyeceğim çünkü <gülüyor> kişiler buradayım bilmiyorum. Bakarsınız mesela büyük gazetelerin büyük büyük köşe yazarları, daha doğrusu like wise'leri demek lazım herhalde. Mesela başörtülü kızlara hitaben yazılar yazarlar. Bu yazılarda şu iddia edilir. Iddia edilir. İşte başörtülü kızları kullanıyorlar. Buralıları şey budur. Başörtülü kızları kullanıyorlar. Direkt başörtülü kızlara hitaben yazılmışsa bu yazılar, sizleri kullanıyorlar. cümlesi yer alır. Şimdi bu cümleyi sahip eden insanın yerinde, başörtülü insanların yerini. Başörtülü insanlara nasıl baktıklarını görebiliyor musunuz? Şimdi iddia şu Diyorlar ki işte Başörtüsü Kadının ikinci sınıf olduğunu gösteren bir İstanbul'dur Başörtüsü takan kadınlar Kullanılıyorlar erkekler tarafından İslamcılar Dindar insanlar Muhafazakarlar Başörtüsüyle Kadınları kontrol bastı altında tutuyorlar. Kadınlara bakışları bu. Kadınlara bakışları onları ikinci sınıf bir varlık olarak görmek. Doğru kabul edelim. Peki, başörtülü kızların özgürlüğe kavuşmasını isteyenler, başörtülü kadınların başlarını açarak özgürlüğe kavuşmasını isteyenlerin, Kafalarındaki başörtülerin yerine, başörtüleri onlar nasıl bakıyorlar? Arada bir fark yok, görebiliyor musunuz? İddia ettiği işi kendisi yapıyor. Diyor ki, İslamcılar başörtülü kızlara, başörtülü kadınlara mal muamelesi yapıyorlar ve onları kullanıyorlar. tespitimiz üzerine şu eleştiri ve şu teklifi getiriyorlar leğikliğin hatıçısı deri başörtüller İslamcılar sizi kullanıyorlar yani siz malsınız, kullanılıyorsunuz aklınız bile yok öyle ortada bir kullanılan varsa edileyen varlıktır yani kişilik yoktur ortada şahsiyet yoktur. Birlerin öykünen, birlerin etki altında kalan biri vardır. Mal gibidir. O yüzden başörtüllere hitap eden yazılara bakın. Başörtüllere işte doğruyu göstermek için başörtüllere hitap eden yazılara bakın. O yazlara çok net görürsünüz. Çizi kullanıyorlar. Yani Amianet tabiri. Siz ne yaptınız? mı Mal olarak görüyor. O taraf mal olarak gördüğünü iddia ediyor. Kendisi de mal olarak görüyor, bir şahsiyet olarak, bir insan olarak yani karşısına alıp da cümle kurduğu yok. Bütün bunlar nereye varıyor? Bugün, bugün bu kadar yazılara göndermede bulundum. Başka bir yazıya da göndermede bulunayım. O da 31 Ekim tarihini taşıyor. 31 Ekim 2003 akşam gazetesinde. Yazının başlığı da şu. Şu halk da olmasa demokrasi ne güzel olurdu. Şu halk da olmasa demokrasi ne güzel olurdu. Ve bu yazıda şöyle bir ayrım var. Vatandaş ve halk ayrımı. Vatandaş güçler elinde tutan merkezde olan Yön veren, işte gazete köşelerinden halka teslim kişidir. Devleti yönetendir. Halk ise mal kullanılandır ve adam edilmesi gereken kişidir. Vatandaş ve halk ayrımı var yazın. Bu son bölümünü okuyayım size. Diyor kim? Hatta köşe yazan kişi kendisinde vatandaş olduğunu itiraf ediyor. Diyor ki vatandaşların hiç hoşumuza gitmese de durum böyle. Ve ne yazık ki bazı vatandaşlar da yurt dışından ithal edilerek değiştirilmesi mümkün olmayan seçmenin gözünde bazı tavırların, örneğin eşsiz davetlerin, etki özenen ısrarlı tavırların nasıl da algılandığını, nasıl da öfkeyle karşılandığını göremiyorlar. Ve daha da acıklısı bizim vatandaşlar bir dönemin artık çoktan kapanmış olduğunu ne yazık ki göremiyorlar. Artık vatandaşın değil, halkın çıkarlarını ön plana çıkaran hassas ayarlar dönemindeyiz. Bugüne kadar durum hep tersine işitiyordu. Halk vatandaş dengesinde vatandaşın çıkarları hep ön plandaydı. Bu nedenle Türkiye'de aslında bir devrim yaşanıyor ve halide kritik bir dönemden geçiliyor. AK Parti günden güne güçleniyor ve buna rağmen hassas dengelerin üstüne mümkün olduğunca gitmeyerek... İşleri oluruna bırakıyor. Çünkü biliyor ki oluru denilen şey sonunda kendi istediklerine varacaktır. Bu dönemde yapılması gereken en önemli şey vatandaş halk arasında yıllardır kurulmuş olan ve halk aleyhine çalışan denge kırılırken bunun mümkün olduğunca acısız krizsiz olmasına çalışılmasıdır. Türkiye bu nedenle Süleyman Demirel'in Onuncu Cumhurbaşkanı olmasına muhtaçtı. Çünkü bir tek o, bu bahsettiğim dengeyi sağlama yeteneğine sahipti. Şimdiki Cumhurbaşkanı maalesef bu rolü oynayamıyor. Aksine bütün davranışları çelişkileri arttırma ve gerginlik çıkarma yönünde etki yapıyor. O da görmüyor ki, bazı şeylerin eski yöntemlerle engellenmesine artık imkan yok. Çünkü kapı açıldı. Ve belki de kapı kırıldı tamamen. İyi de oldu. Çünkü biz vatandaşların kendimize ülke içinde kurmuş olduğumuz ülkeler suniydi. Bir hayale dayanıyordu. O suni ülkelerin halkı yoktu. Şimdi halk da geldi yanımıza ve taleplerini koydu masaya. Vatandaşın yapacağı tek şey kendine koruma evleri aramak. Kendine koruma evleri aramak yerine aklını başına toplayıp AK Parti tarafından kendisine uzatılan eli yakalamaktır. Bu son şanstır çünkü bugün itilen el ileride çok daha güçlü hale gelecektir ve üstelik de artık Türkiye'de vatandaşlık sığınma evi artık bulunmamaktadır. 31 Ekim 2003, Serdar Turgut, Akşam Gazetesi. Vaziyet bu mudur budur. şaşırlı. bir cuma geceleri saat seni itibaren düşünüyoruz ve yürüyoruz ayrılık ne sorur İşimdeki şüpheyi kaldıır. Ya sen gel ya beni oraya aldıır. Ya beni öldür ya da bunlar. Sözler var. Kulağınızı kapattırdınız, değil mi? Peki. <Gülüyor> Kapatı kulağınızı şimdi. Kapattırdın, değil mi? Peki. Bu ki bu? Halbuki herhalde yine <gülüyor> evle zildir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...bucak kadar da zamanımız var. Biraz mor rengi kalıyoruz. Biraz kırmızı katalım. Bu mavisi. Küçük bir tepecik de buraya yapalım. Sonra... fırçamızda bulunan bir parça beyazla birlikte... ...bu rengi tutup karın üzerine doğru çekelim... ...ve gölgemizi verin. Görüyorsunuz değil mi ne kadar kolay? Deniz manzarası çalışırken de kumsalı bu şekilde çok güzel yapabilirsiniz Sanırım bu de bitti diyebiliriz Siz de deneyin bunu bence yapmaktan mutlu olacaksınız Buradaki tüm arkadaşlarım adına size mutluluklar diliyorum Hoşçakalın. Bol resimli program İnsan en iyi gece düşünür En iyi yürürken düşünür Gece Yürüyüşü İbrahim Paşam. Kalem kağıdınız yanınızdaysa size bir konferans duyurusu yapayım. O ki felsefeye bu kadar meraklısınız, düşünen insanlarsınız. Bu da ilginizi çeker. Bence fırsatı kaçırmayın. Bu şarkdan sonra, bu sonra. Senden gayrı aşık muyum? endi <Gülüyor> geçti Pazartesi günü, bu Pazartesi yani 17 Kasım Pazartesi günü Çağdaş Türk Düşüncesi'nin iki sınırı, tarih ve hurafe konulu bir konferans var. Tekrar ediyorum. Bu Pazartesi Çağdaş Türk Düşüncesi'nin iki sınırı, tarih ve hurafe konulu bir konferans var. Doçent Doktor İsmail Kara konuşacak. Saat 19'da Taksim'de Tarık Zafer Tunay'a kültür merkezinde, bu pazartesi saat 19'da Tarık Zafer Tunay'a kültür merkezinde, doşent doktor İsmail Kara, Çağdaş Türk düşüncesinin iki sınırı, tarih ve hurafe başlığıyla bir konuşma yapacak. Başımda bu konferansta Kutat Kubilik Felsefe Dergisinin bir organizasyonu onu da duyulmuş oldum. Şimdi gelin. şimdi gelin. <gülüyor> <Sen de> şimdi. <gülüyor>